Rahmeti Hocamıza hizmet ediyoruz. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 Fain asdaq al-hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah fil Bundan sonra Evet değerli arkadaşlar, Şeyhül İslam İbn Teymin'in Akidatul adlı kitabını sizlerle beraber öğrenmeye, okumaya devam ediyoruz. Bu mübarek kitapta şu ana kadar Yüce Rabbimizin birçok sıfatını öğrendik, birçok ismini öğrendik. Ve dersimizin başında dedi ki, allah Teala kullarından, mümin kullarından, tevhidin üç kısmını da gerçekleştirmelerini istiyor. Ancak bu tevhidin bir kısmı var ki, bütün kullar tarafından kabul edilen bir tevhid kısmı. O da biliyorsunuz, rububiyet tevhidi. Allah-u Teala kullarına kendisinin yarattığını,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 bazı istisnalar hariç, aleyküm aleyküm, bazı istisnalar hariç, bazı kişiler hariç, çağlar boyunca, tarihler boyunca, Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu, bizleri yarattığını, bizlere rızık verdiğini, yeryüzünü çekip çeviren olduğunu, inkar eden insan olmamış? Olmamış. Hepsi bunu ne yapmış arkadaşlar? Kabul etmişler. İşte bizim Peygamber aleyküm gönderilmiş olduğu toplumu insanlara tebliğ yapmak sorumlu olduğu, o da bu tevhidin bu kısmını ne yapıyordu? Kabul ediyordu. Yani hiçbir zaman peygamber aleyhissalatu vesselam'a gelip, Ya sen ne diyorsun kardeşim? Olur mu öyle şey? Allah bize nasıl yarattı? Allah dediğin şey bizi mi yarattı? Öyle bir şey var mı? Geriye Allah mı yarattı? Bunu nereden söylüyorsun? Biz atalarımızdan bunu duymadık. Demediler. Çünkü onlar atalarından da duydular ve kendileri de kabul ediyorlardı ki onları yaratanın, yeryüzünü yaratanın, yeryüzünü idare edenin, bileşir ayı onların hizmetine sokanın Allah olduğunu, Rab olduğunu. Onlar ne yapıyordu? Kabul edip biliyorlardı. Hiçbirinin bu manada, bu konuda Peygamber'e bir itirazı hiçbir zaman olmadı. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la çekişmeye girdikleri, tartışmaya girdikleri, inkar ettikleri, onu yalancılıkla, şairlikle, delilikle, mecnunlukla suçladıkları bir konu vardı. O da neydi arkadaşlar? Uluhiyet tevhidi. Yani Allah'la birlikte ibadet ettikleri, kendilerini Allah'a yakınlaştırmak için aracı koyduk, koydukları şeylerin. İnkar edilmesine ne yapamıyordu Mekkeli müşrikler? Katlanamıyordu, dayanamıyordu. Sabredemiyorlardı buna. Hatta bunu apaçık bir şekilde dilleriyle ifade edip söylüyorlardı. Ne diyorlardı? Ece'alel alihete ilahen vahiden Yani bu adam bütün yabancı, bütün farklı farklı olan ilahları işte hastalıklarımıza şifa veren ilah şefaat, Allah katında bize şefaat umduğumuz ilahları tek bir ilaha mı indiriyor? Ece'alel alihete ilahen vahiden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 Mekke döneminde hep bunu anlattı. Çünkü la ilahe illallah'ın manası da neydi zaten? Buydu. O da Allah'tan başka ne yok? <gülüyor> İbadete layık. ilah yok. Çünkü biz buna desek ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Allah'tan başka yeryüzüne çekip çeviren yok. Allah'tan başka rızık veren yok. Manasında bu kelimeyi i tevhidi yorumlasak, o manaya geldiğini söylesek bu, bu manaya Mekkeli müşrikler de kabul ettikleri için onlar da ne olurdu? Müslüman, Müslüman kabul edirlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla ne yapmazdı? Savaşmazdı, onlarla uğraşmazdı. Demek ki onların Müslüman yapmayan şey neydi? allah Teala'nın ibadete layık olduğunu tek ilah olarak kabul etme konusunda neleri vardı? Şüpheleri vardı, inkarları vardı, küfürleri vardı. Apaçık bir şekilde bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyorlardı? Dile getiriyorlardı. Diyorlardı ki, demiyorlardı onlar. Bu bütün yaratıcıları tek bir yaratıcıya indirdi. Ne şaşılacak bir durum demediler hiçbiri. Ne dediler? Bu bütün ibadet onuran, kendisine duayla, korkuyla, medetle, ricayla, umutla yönelilen her şeyi neye indirdi? Düne indirdi diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından dolaşarak yürüdüğü yolda diken de koydular. Sırtından üstüne namazdayken deve işlenmesi de atlar. Hep bunların bütün döndüğü, dolaştığı eksen, sorun neydi?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 en önemli tarafını teşkil etti. Uluhiyet deviydi. Yalnızca Allah'a ibadet etme. Yalnızca ondan medet olma. Yalnızca ona korkma. Yalnızca ona tevekkül etme. Duayı yalnızca ona yönetme konusunda o kadar çok üzerinde durdu ki aleyhisselatü vesselam. Ölmeden önce söylediği tek sözler bile neydi? Bununla ilgiliydi. Ne dedi? Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin Kabiline kabirlerini mescidine. mescid edin der. Yani bu ne demek? Kabirleri mescid edinmek ne, nereye götürüyor insanları? Nereye götürdü Yahudi ve Hristiyanları? Şirke. Nasıl bir şirke götürdü? Allah'ın Allah yaratıcı olduğunu, Allah'ın rızık verici olduğunu inkara mı götürdü Hristiyanları? Hayır. Nereye götürdü? Allah'la beraber bunların da ibadet edilebileceği konusunda itikat sahibi olmaya götürdü. Dediler ki evet Allah var, inanıyoruz. Ama bizi ona yakınlaştığın nelerimiz var? Peygamberlerimiz var, ilahlarımız var. Tamam mı? Bunlar aracılığıyla biz Allah'a daha da ne yapacağız? Yapma. Yakınlaşacağız. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan giderken dahi ümmetine bıraktığı vasiyet diyebileceğim şey budur. Tevhid. Tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet <gülüyor> kısmı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayatı boyunca bunu yaptı. Mesela ne diyor? Hadis-i La tusallu ila'l-kubur. Kabirlere doğru namaz, namaz kılmayın. Veleki senin maksadın, niyetin, kastın, amacın Allah olsa bile namaz namaz kılarken karşında kabir olduğu zaman orada namaz kılmak ne de sana caiz değil. Ve senin niyetini önemli değil bu, bu manada. Niye? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki bu hareket seni ya da başkasını neye sürükleyecek ileride? Şirke, şirke sürükleyecek. Aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam şirke götürecek her vesileyi, her yolu atmış yapmış bu manada? Kapatmış, kesmiş, muskalarla alakalı ne yapmış? Boyuna takılan, medet umulan şeylerle alakalı. Demiş ki kim bundan, insanoğlundan, beni Adem'den, bundan bir tanesini sökerse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 İnsanın bugün kafasında tasavvur edebileceği en çirkin günahtan daha da çirkin bir günahtır. Çünkü Allah-u Teala şirki yapmaz? Affetmez. İnallah'a la yeğfirû. Allah ne yapmaz? Affetmez. En yüşhürakebihî. Kendisine şirk ortak koşulmayı. İnsan Allah'ın nerede, nelerde ortak koşabilir? Sadece bir putun karşısına kaçıp geçip, latın karşısına geçip, meratın karşısına geçip sevecek mi? Hayır. Hayır. Korkarak Umarak Severek, severek güvenerek, güvenerek Tevekkül ederek Umut bağlayarak isteyerek, Yetiş diyerek Değil mi? Evet. Yetiş diye bilinecek tek bir ilah vardır o da Allah-u Allah Tanrı'dır Gücü yetmeyeceği bir şey Allah sadece Allah'ın gücü yeteceği bir konuda Ne yapmak onu? Allah'tan başkasına yöneltmek Bunların hepsi şekil Kısımlarıdır Yani sadece şek, bedenle secde olarak Beden de sınırlı değildir. Bunda kısıtlı kalmamıştır. Kalbin şirki var. Değil mi? Amelişikler var. Dilin şirki var. Dilin söz söylemesi. Kalbin, bedenin. Adam kabre kurban kesiyorsa bu neyin şirki? Bedenin şirki. Bedenin ne yaptı bu? Şirk işledi. Diliyle ne yaptı? Yetiş falan dedi. Yetiş Abdülkadir Geylani dedi. Bu ne yaptı? Diliyle... Şirk işte şir. çünkü bu bu bir ibadet. Kalbiyle bir korku hissetti. Allah'tan korkması gerek gerek Allah'tan duyması Allah'a karşı duyması gereken korkuyu gitti türbede yatan, kabirde yatan bir zattan ne yapmaya başladı. Hissetmeye başladı, duymaya başladı. Bu neyle şirk işlemiş oldu arkadaşlar? Kalbiyle. Yani insanlar bugün şirk konusunda, yani bu tevhidin uluhiyet kısmı konusunda o kadar çok gerçek davranmışlar ki Adamlara ya Allah'tan koş, şirk koşma, şirke düşmeyelim, şirkta sakınmak lazım dendiği zaman, ya sen ne diyorsun kardeşim, diyor değil mi? Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette peygamberle ne yapmış? Şayet ortak koşarsan, ne diyor Allah-u Teala peygamberine? Lain لَاِنْ ve لَيَحْبَطَنَّ اَمَلُكُ min مِنَ الْخَاسِينَ Sana ve senden öncekine revah ettik ki, ey Muhammed, bakın hitaba, Şahit ortak koşacak olursan amellerini sıfırlarız. Amellerini yapmış olduğun bütün ibadetlerini boşa çıkarırız. Yani bugün aynı sözü birisine söyleyecek Müslümanlardan. Ne der bize? Peygamber ya siz de çok sertsiniz kardeşiniz. Müslümanlarla niye uğraşıyorsunuz? İnsanın <gülüyor> niyeti önemli gibi şeyler söylenir. Vallahi Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak peygamber, peygamberi ve müminleri şirkten sakındıran birçok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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın davetinin üzerine otuttuğu kızım, insanlarla mücadele ettiği kızım, bu kısımdan dolayı tevhidin uluhiyetinden, uluhiyet tevhidinden dolayı, insanlara buna davet etmesinden dolayı yurdundan kovuldu, babalarının, atalarının yaşamış olduğu topraklardan çıkarıldı. Taayipte bunun için taşlandı. Ama bugün bakıyorsunuz ki birçok insan bu kelimeyi tevhidin manası için verilen kelimeyi tevhid için verilen bu mücadeleyi bir kenara koyup unutmuş. Bırakın bu mücadeleyi yapmayı insanlara bunu anlatmayı bundan dahi bir haber. Sorduğun zaman La ilahe illallah ne demek? Onun manasını dahi. He bilmiyorsun. Allah Yani bu böyle e, bilgisayara şifre ya, bir isyeri girerken şifresler edin ya da bir şeyler yadasın. Bu kelime tevhid. Yani böyle bir şey değil ki. Söyledin girdin öyle değil. Bu kelime tevhidin neler var arkadaşlar? önce bir anlam var. Yani Söylediğim bir anlam var, manası var. Bu manayı eğer insan bilirse, Allahu Akbar. İnsan bu sözü söyleyip manasını bilerek söylerse bu sözü ona ne yapar? Fayda ver. Yoksa hani böyle vardır ya, bir yerlere girerken gizli bölgede girerken sana şifre parola soranlar. Parola ne? İşte patates, armut, armutun çekeri. Bunların hiçbir yoktur aslında, anlamı yoktu. Sadece oradan girmek için. Işte insanlar böyle düşünüyor sanki. Kelime-i Tevhid. Yani Söyledin tamam. Bitti. Devlete gireceğiz. Öyle yok. Bu kelimenin neyi var arkadaşlar? Bir manası var önce. Önce doğru manasını öğreneceksin. Nedir onun doğru manası? La ilahe illallah'ın manası nedir? Desek ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü evet Allah'tan başka yaratıcı yok. Yani eksik olur. Eksik olur. Değil mi? Araba nedir desek? Birisi dese ki araba tekerdir dese ne olur? Eksik olur. Değil mi? Peki nedir arkadaşlar la ilahe illallah'ın manası? Allah'tan başka i̇badete, ibadete layık ilah yoktur. Hiçbir ibadeti onun gibi hak eden başka bir ilah yoktur. Bütün ibadetler, ibadet denilen her şey kime yöneltilmeli? Allah'a yöneltilmeli. Tabi dediğim gibi ibadet kavramı da çok geniş bir kavram. <gülüyor> <Alekümselam>. <gülüyor> i̇badet kavramı böyle içeri geçebiliriz. Dışarıda, i̇çeri geçebiliriz. İbadet kavramı dediğimiz gibi, ibadet kavramı bu manada sadece namazla, oruçla, zekatla sınırlı değil. Kalbin ibadetleri var, dilin ibadetleri var ve bedenin, azaların ibadetleri var. Bunların her biri kim için yapılmalı? allah Teala için yapılmalı. Elini açtın, dua ediyorsun. Kime yönelteceksin bu duayı? Allah'a yönelteceksin. Allah Teala'ya dua etmeyi, doğru bir şekilde dua etmeyi bize kim öğretti arkadaşlar? Peygamber <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam. Onun için duamızda, duamızda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğrettiyse ne yapmak zorundayız? Öyle dua etmek. Şimdi bunu söyleyince adam diyor ki, ya, şimdi senin her ettiğin dua peygamberin yaptığı bir dua gibi. Sen işte Allah'tan ev istiyorsun, arabayı istiyorsun. Peygamber zamanında zamanda arabam vardı diye anlamsız bir şey söyleyeceğim. Bizim kastımız bu değil. Sen elbette duanı ne yapacaksın? Neyi istiyorsan gönlünden onu isteyeceksin. Bizim kastımız ne? Peygamberin direkt Allah'tan istediği gibi, sahbesine direkt Allah'tan istemeyi öğrettiği gibi, sen de aracısız, şartsız, şurtsuz, koşulsuz her şeyini Allah'tan isteyeceksin. Sahtamlarından sana daha iyi bu kitapta görüp öğrendiğimiz gibi, bütün mahlukatı çok sıkı bir şekilde kontrol eden, onun izni olmadan yaprak dahi düşmeyen bir ilaha karşı elini açtığın zaman, o ilah ki ne diyor Peygamber Aleyhisselatü kullarından birisi iki açtığı zaman onları boş, Sıfır yani. Boş göndermekten Allah diyor hayal eder, utanır. Böyle bir Rabbimiz var, ilahımız var, yaratıcımız var. İstediğini geri boş döndürmekten hayal eden Rabbimiz var. Biz hala ne yapmaya çalışıyoruz? Onun huzuruna çıkıp ona dua etme konusunda çekingenlik göstererek hala araya birilerini ne yapmaya çalışıyoruz? Sokmaya çalışıyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Bu kelimenin, la ilahe illallah'ın manasını bilmemekten kaynaklanıyor. Tabi ki üçüncü kısmı arkadaşlar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 Çünkü arkadaşlar bir insanın kalbinde Rabbine karşı duyacağı azamet büyüklük, onu büyütmesi yüceltmesi neye bağlı? Onu tanınmasına bağlı. Çünkü Allah'ı keşbirlikten uzaktır. Ama sen bir cihaz alıyorsun. Dışlardan baktığın zaman ona olan hayranlığın bellidir. İçeride özelliklerine girdiği zaman onun vasıflarını niteliklerini öğrendikçe ne yaparsın? Vay be dersin bu da varmış. Değil mi? Ama ondan önce ritimde ne yapıyorsun sen ona? Öyle bir göz gezdiriyorsun. Ki Allah teşbihden uzaktır. Şimdi düşünün, sadece Rabbinin yaratıcımız diyebilen bir insanla bu insanın Rabbine karşı duyacağı korku, haşyet, el açması, şeyler olmasın bu adamın ikisiyle Rabbinin bütün sıfatlarını okuyan, takip eden, o manalarını öğrenen insanın, insanın Allah'a karşı, yaratıcısına karşı, Rabbine karşı hissi, duygusu, ona karşı kendini kontrol etmesi bir olur mu? Takvası bir olur mu? Olmaz. Olmaz. Niye? Bu ümmetin selefi sahabeler tabi'in etba'u tabi'in namaza kalktıkları zaman bize namazlara kalktıkları zaman gözyaşı döküyorlar, ağlıyorlar. Haramlardan uzak duruyorlar. Bu da bu ümmetin sonradan gelen bu insanları Rabbine karşı bırakın yani ibadet etmedeki takvayı, arzuyu, isteği günah işlerken dahi akılla gelmiyor. onun kontrol eden, takip eden Rabbi Rabbinin oldu. Neden? Çünkü o zaman geçtikçe insanlar hayatlarından, itikadlarından, imanlarından Rab, yaratıcı ve bunun sıfatları olan, birçok sıfatı ne yapmışlar? Çıkarmışlar. Sanki allah Teala ne böyle? Soyut. Yani olmayan yani olmamaya yakın bir şey sanki böyle. Yani. Ne dünyada, ne, ne alemin içinde, ne dışında, ne sağda, ne solda, ne önde, ne arkada gibi. Vasıflarla vasıflayarak Allah-u Teala'yı sorduğun zaman bazı insanlara dediğin zaman yani Allah'ın bir zatı var. Bu Yüce Rabbini nerede hissediyorsun sen? Nasıl bir duygu var içinde? Ellerini açtığın zaman, yönelişin nereye? ne? Diyor böyle bir soru hata. Böyle bir şey olur mu kardeşim diyor. Allah diyor <gülüyor> her yerde ama mekandan münezzeh. Ne demek bu ya? Hem var hem yok. Her yerde hem mekandan münezzeh. Doğru olan ne arkadaşlar? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize haber verdiği gibi, onun peygamberi apaçık bir şekilde sünnetinde bize haber verdiği gibi Rabbimiz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 bir. Şimdi yani insanın kapasitesinin gigabayt'ın diyelim ona. Adamın bir yere giriyoruz. Yıldızlara çıkıyoruz. Düşünün. Her 500 sene ya buradan ya dünyanın öbür ucuna Yeni Zelanda'ya giyorsunuz uçakla. 20 saat. Tamam. 500 sene her sema kat. Sonra Allah Teala'nın kürsüsü var. Bu kürsü hakkında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Vesia kuşattı. Kursiyuhu Allah'ın kürsüsü. Oysa yani ve Her böyle 500 yıl mesafe olan, semayı kuşatacak büyüklükte olan bir var Rabbimizin kürsüsü var. Sonra kürsünün üzerinde ne var arkadaşlar? Su, su var. Ondan sonra arş. arş var. Arşın kürsü olan büyüklüğü diyor ki şeyin Arş'la diyor bir rivayette su suyla arşı arasındaki mesafe her sema arasındaki mesafe gibidir. 500. Bir de öyle düşünün. Sonra ne diyor Vesselam ki kürsü her sevi her yeri sarmış. Rabbimizin arşının kürsü olan büyüklüğü nasıl? Ben söyleyelim Kürsünün. Allah da kürsüsünün. <gülüyor> o her biri arasındaki yolculuğun birbirine ulaşabilmek için kat edilecek 500 sene mesafede olan o mesafe büyüklüğündeki o semavatın 7 kat görün. Kürsünün ona olan üstünlüğü ne arkadaşlar? Boş bir arsa. Boş bir, bir çöle. Bırakılmış yuvarlak halkanın büyüklüğü kadar. Evet. Kürsü, Rabbimizin kürsüsü, boş bir arsaya bırakılmış halkaya olan, o arsanın, o boş halkaya olan büyüklüğü kadar büyük. Yine düşünün. Sonra geliyoruz ne? Arşına, Rabbimizin arşı. Bu arş ki, kürsüden, ki kürsü ki, yedi kat semayına atmış, kuşatmış ve yedi kat semaya göre, boş bir araziye bırakılmış halka. Bu kadar büyük olmasına rağmen Rabbimizin arşı, Nasıl bir olan büyüklüğü nasıl? Boş bir arsaya bırakılmış halka olan boş arsanın büyüklüğü gibi. Yani düşünün. Ve onun üstünde deneyimiz var arkadaşlar. Bizi yaratan Rabbimiz var. Bize öyle haber verdiği için biz ne yapmaktayız? Öyle iman etmekteyiz. Zaten Rabbimizin bizim içerimize işlemiş olduğu fıtrat da bunu ne yapıyor? Test ediyor. Biz size geçen derslerde söylemiştik. Bunu çocuklarınız üzerinde ne yapın? Test edin. Medreseye, okula, Kur'an kursuna çıkmamış Kapıdan dışarı, sokağa daha henüz oynamaya çıkatmadınız. Çocuğunuzu otur tutunuz ve orada sorun. Rabbin nerede diye ne diyecek? Evet. Evet. Kim öğretti onu? Evet. Rabbim. <gülüyor> Doğrudan ne yaptı onu? Aa, bugün koca koca molcular, sakallılar, hocalar ne yapmaktalar? Hayır, kahretsin, yanlış. Öyle şey mi oldu diyerek bu doğru akideyi fasit etmeye, bozmaya çalışmaklar. Şimdi dedik ya. İsim sıfatlara iman etmekten bir tanesi de bu. Allah'ın aşının üzerine istiva ve yükselmesine ne yapmak? İman etmek. Bu inanışa kim sahipti? Peygamber aleyhisselatü vesselam sahipti. Bu inanışa kim sahipti? Onun sahabelerinin hepsi bu şekilde inanıyor. Bu inanışa kim sahipti? İmam Ebu Enim'e sahipti. İmam Şafii sahipti. Kitaplarında bunlar ne yapmak? Apaçık bir şekilde belirttiler, ifade ettiler. Sonra kalkıp bize ne yapamayız? Rabbimizin hem her yerde hem de mekandan münezzehtir diyerek... Böyle anlamsız bir şey. Düşünsün insan iki elini kafasının arasında alsın. Ne demek bu ya? Her yerde ve mekandan Bu ne demek? Buradan çıkaracağımız ders de arkadaşlar bu kadar büyüklüğünü tahmin edemeyeceğimiz olan mahlukat, yaratılmış olan sema, kürsü, su, ars ve onlarla onların üzerinde olan, onlara hakim olan, onları yöneten Bizleri kontrol eden, kimsenin kontrolünden çıkamayacağı bir ilah, bir Rab. Eğer Rabbin yaratıcını böyle tanıdıktan sonra hiç dua ederken aracı sokmaya cesaret edebilir misin? Gerek duyar mısın? Duyulur mu hiç? Bu kadar büyük. Büyüklüğü anlayamayacağım aklınla bilemeyeceğin bir yaratıcın var. Bütün bunlara kadir olmuş. Bütün bunları...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 Sokarak bir istekte bulunursan, bu ne, neyi gösteriyor? Sen Rabbinin isim ve sıfatlarıyla ne yapmamadın? Tam anlamıyla tanıyamadın. Beş vakit namazını kılmıyorsan, sen Rabbine ne yapamadın? Tanıyamadın. <gülüyor> Haramları bırakamıyorsan, bırakma yönünde bir çaba sarf edemiyorsan, sen Rabbine tanıyamadın. Sabah ezan okunuyor, hatağında yatıyorsun, kalkmıyorsun, camiye gitmiyorsun. Sen Rabbinin o azametini, büyüklüğünü, yüceliğini ne yapamadın? Kavrayamadın, şöyle oturacaksın. Bir tefekkür edeceksin. Her şeyi bir odaya kapan. Tefekküre dal. Bu Rabbim bu nokta kadar olan dünyaya beni göndermiş. Bu dünya çok küçük bir yer. Burada bir kulu olarak benden istediği bazı şeyler var. Bunları yapmak zorundayım. Diyerek şöyle yeniden bir kendine? Tabiri caizseyle format at. Yenile kendini. Yani sadece biz burada bu akideyi öğrenirken pratik olarak, teorik olarak öğrenelim bitsin diye bir şey değil. Hayatımızdaki tecelli edeceği noktalar ne? bu öğrendiğimiz, Rabbimiz'e tanıdığımız vasıflarıyla Rabbimiz'e olan ibadet sevgimizi artmıyorsa, sabah namazda kalkıp gidemiyorsak, Kur'an ezberleyemiyorsak, ilme olan meramız artmıyorsa, öğrenmenle öğrenmenin arasındaki bir fark olmayacak. Çünkü bu seni ne yapacak? Amele itecek. Herkes kendine düzen verecek, haramlardan uzak duracak. Çünkü yaprakların dökülmesi, bir yaprak olsun onun izni olmadan dökül, düşmeyen bir ilah var. Böyle bir kontrol Kontrol içindeyiz bu ilahın. O halde arkadaşlar ne yapmak zorundayız? Kendimize çekirde düzen vermek zorundayız. İşte Rabbimizin bu kısa gelişten sonra Rabbimizin geçen hafta öğrenmiş olduğumuz sıfatlarından bir tanesi de neydi? Kelam. kelam. Kelam. Ne demek kelam? <gülüyor> Konuşma. Konuşma. Tabii biz bu dersin başındaki o vermiş olduğumuz mukaddime, o alt çok önemliydi. Dedi ki biz Rabbimizin hakkında, Rabbimizin kendisi için ettiği, ispat ettiği sıfatlar hakkında bizim konumuz neydi? Bütün isim ve sıfatları nasıl kabul ediyoruz? Bir. Tahrif etmiyoruz. Tahrif. Değiştirmiyoruz yani. İki. Tatil. İptal etmiyoruz, inkar etmiyoruz. Üç. Tekif. Nasıl? Bazıları dinlediği zaman bizi, Rabbimiz konuşuyor, dediği zaman Ey Rabbimiz, Arşımız üzerine istiva etti. Nasıl istiva etti? Biz ona nasıl lütf ne yapmıyoruz? Koyun, koyun. Koymuyoruz. Çünkü Allah bize onu ne yapmamış, bildirmemiş. Nasıl istiva etti Arşımız üzerine? Şimdi istiva deyince akla herkesin bir çıkış gelir. Adamın deveste binici, evin çatısının terasının üstüne çıkış. Ama biz Rabbimizin arşının nasıl üstü, üstüne nasıl istiva ettiğini biliyor muyuz? Aynen. Bilmiyoruz. Rabbimiz nasıl duyar? Bilmiyoruz. Nasıl görür? Bilmiyoruz. Nasıl konuşur? bilmiyoruz. Nasıl bunları kabul ediyorsak biz konuştuğunu nasıl nasıl konuştuğunu bilmeden konuşurlar dediğimiz gibi nasıl duyduğunu bilmememize rağmen duy, duyduğunu ispat ettiğimiz gibi Rabbimizin diğer sıfatlarında da olduğu gibi ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Güzel söz ona yükselir. Salih amel ona yükselir. Biz onu mübarek Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirdik gibi. Ayetler dururken bu ayetlerden daha açık. Gökyüzündekinin üzerinize Taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin misiniz? Diye. Apaçık bir ayette uyken bizler neye cesaret arkadaşlar? Rabbimiz her yerde ve mekandan münezzehde demeye cesaret edemeyiz. Çünkü bu aslında yok olan bir şeyin tarifi yani. Her yerde mekandan münezzehde. Hiçbir yerde. İşte Rabbimizin sıfatlarını bir tanesi geçen hafta aldık. Kelam sıfatı. Ehl-i Sünnet nasıl iman ediyor bu kelam sıfatına? Allah'ın harf. Evet bir Allah'ın keram sıfatında zatî bir evet. sıfattır. İlmi, ilmi konuşalım. Zatî. Ne demek zatî sıfat? Zaman kayın. Zatıyla kaim. Zatıyla kaim olan. Zatından hiçbir zaman Aynen. ayrı düşünülemeyen sıfatları. Başka mesela zatî sıfatlara örnek ne verebiliriz? Hayır. Diri olması. Başka? İlim. Görmesi. Yani. İki elinin olması. İşitmesi. Bunların hepsi zatıyla muttasıf olan. Zatından ayrı düşünülemeyen sıfatlar. Bunlar zatî sıfatlar. Bir de kelam sıfatının hangi bir yönü var? Fiili yönü var. Rabbimizin birliği zaman konuşması mesela gelecek hadis. Şimdi kitabımızın inşallah bugün son bölümünü bitiriyoruz. Şu manada son bölümü. Bu elif Allah rahmet eylesin yazar. Kitabın ilk başında ne yaptı? Ayet. Ayetleri Kur'an-ı Kerim'den geçen delilleri sıraladı bize. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren konu edilen sıfatlara Sünnetten deliller getirecek. Bu hariden diğer hadis ehli sünnet hadis kitaplarından ne yapacak? Deliller getirecek. Mesela orada gelecek delil. Yüce Rabbimiz gecenin son üçte birinde ne var? Yer yüzünün semasına i̇ner. iner. Burada da neyin delili var arkadaşlar? Yukarıda. Rabbimizin aşının elinde olması ve inmesi. Nasıl iner diye sorsak sizler ne dersiniz? Nasıllığını bilemeyiz. Çünkü bize ne yapmadı? Nasıllığını Aynen. var mı böyle nasıllığını bilemediğimiz şeyler hayatımızda? Mesela, ruh. ruh dedik. Senle beraber gezen, ruh. Ne görüyorsun, ne biliyorsun, hakkında ne? Hiçbir şey bilmiyorsun. Peygamber dahi hakkında onun bilmiyor. Ne diyor? Sana ruhtan sorarlar. Sendeki o, o Allah'ın bir emridir. Bitti. Bu kadar cevap veriyor. Allah'ın bir işi. Allah'ın bir buyruğu. Bu kadar. Bundan fazlasını bana Ya yani Yahudiler hatta gelip bunu soruyor. Bilerek ve kasten peygambere sebep diyor ki eğer cevap vermezse, yani bilmiyorum derse, bilin ki o peygam, yani şey peygamber kafadan konuşmuyor. Eğer başladı size anlatmaya başladı bir şeyler bilin ki yalan söylüyor Çünkü ruh bilinmez. E sen kendi ruhunu nasıl olduğunu bilmezsen. Rabbinin sıfatlarının nasıl olduğunu bilmeye kalkarsan ne olur? Yanlış olur. Hataya düşmüş olursun. Dilden çıkmış olursun. Rabbiniz gecenin son üçte birinde yeryüzünün semasına iner. Ne der? Bak der diyoruz. Peygamber şöyle der. Şöyle seslenir. İsteyen yok mu? Ne yaptı Rabbimiz? Gecenin üçte birinde indiği o zaman diliminde konuşmaya başladı. Bu, bu konuşma sıfatına ne diyoruz biz? Fiili, fiili. fiili sıfat. Ama ezelden zatı bu sıfata sahip, muttasıf. Bu, sıfata, bu sıfat zatı bu sıfatsız düşünemez. Ondan dolayı da bir taraftan zatî olarak kabul ettiğimiz bu sıfat diğer taraftan da fiili bir sıfat. Ne yaptı? Gecenin üçte birinde yeryüzüne indi o vakitte neydi? Elini açıp dua eden yok mu? İsteyen yok mu? Vereyim. Af dileği yok mu onu? Af İşte o vakitte biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatıyoruz yatakla yatakla yoldan arasında horluyoruz değil mi? Yine geçen konuştuk. Kadir'e kardeşimize örnek verdik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim okuyanlara özel bir mükafat verecek öbür tarafta cennette. Dice ki oku ve yüksel. Tabii orada okumak yok yani. Şu manada oku yüksel. Dünyada okudun ya sen ezberliyorsun ya ne kadar ezberledin Kur'an'ı? Ne kadar önem veriyorsun? Cebinde taşıyıp, boş vakit bulduğunda açıp okuyor musun? Sadece Rabbin öbür tarafta, oku ve yüksel. Yükselme oranının neye göre olacak? Rabbinin kelap sıfatı bir tanesi olan Kur'an'ını, dünyadaki verdiğin değere göre olacak. Şimdi sen indahatayna felatnas ve diğerleri olan zammı sure dediğimiz on tane sureyle namazını kılmaya devam edersen, ve onları yanlış yunluş okumaya devam edersen, am mecizunu dahi ezberlemezsen, Rabbinin kelamına bu kadar önem vermezsen, öbür tarafta ne kadar irtifa edeceksin? Bakacaksın ki öbür taraftan hafızlar, şunlar yükseliyorlar. Sen bu tarafta daha Kur'an'a koyu öğrenmemişsin. Tembellikten, gevşeklikten. Yani i̇nsanın bu hadisi okuduktan sonra ne yapmaması lazım? Bir saniyesini boşa geçirmemesi lazım. Bir saniyesini. Bu bir yarış. Allah Ta'ala diyor. وَسَارِيُوا اِلَى مَقْفِرَةُمْ Rabbinizden olan bir de yarışın, koşun. Ama sorsak en son ne zaman Kuran'ı hatmettin diye sormuyoruz çünkü Türk hakkında böyle bir soru cevabını Allah'ın ayı biliyorsun. Ne zaman Kur'an okudun en son? Okumayı biliyorsa diyor ki, Allah geçen Ramazan. Değil mi? Ee, yarın bugün Cuma günü girdik. Yarın'ın sünnetlerinden bir tanesi de. Sabahtan itibaren nedir? K K K Keh Suresini okumak. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam sahih hadise. Kim? Cuma günü kessu suresini okursa iki Cuma arasında ona bir nur verilir, bir ışık, bir parultremi diyorum. Onun için yani inşallah herkes ne yapsın <gülüyor> Allah'ın Rabbinin yüce yattıcımızın bu kelam sıfatını ne yapsın okusun. Tabi tamam, Türkçe'de okumayacağız şimdi hemen bazıları diyor ben okuyayım, okumayı bilmiyorum. Türkçe yok <gülüyor> Türkçe hata olur yani. Türkçe olan, Türkçe olan bir kıllığımızdan değil, Türkçe de olmaz yani. <gülüyor> <gülüyor>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 Cennet halkına verilecek nimetlerin en üstünü ne bu arkadaşlar? Cuma günü Allah Teala'nın yüzünü görmek yüzünü yani orada verilecek bütün nimetler bir kenara. Güzel Rabbimizin Cuma gününe gelip kendini göstermesi bir yana o daha ne olacak arkadaşlar? Üstün olacak daha faziletli olacak daha mübarek olacak daha güzel olacak. Rabbimiz kıyamet meydanında hesaba geldiğinde geçen söylemiştik dedik ki hadisine diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Sizlerden de her birisiyle olan biriniz tercümansız. Aynen böyle diyor. Tercümansız. Tercümansız baş başak alacak. Tek tek. Bunu yaptın mı yaptın? Bunu yaptın mı yaptın? Bunu yaptın mı yaptın? Tabii mahvolacaktın değil mi? Yani o çok ince bir hesap arkadaşlar. Çok ince bir hesap. Ya şimdi telefon şeyi geliyor. Ne deniyor ona? Döküm. Dökümü. Orada dakikaları gösteriyor. O kadar konuşmuşsun. Bundan daha büyük bir şey. Ha şey tık tık tık geldi önüne. O güzel tarafı, müjdeli tarafı şu. Sen başını eğit, sustukça, kabul ettikçe diyecek ki Allah'a kadar. Ben bunu sana dünyada ne yaptım? Örttüm, kapattım, gizledim. Sen ne aramızda kaldı? Şimdi de burada ne yapıyorum? Öreceğim. Ama bunu kim ne diyecek arkadaşlar? Tevhidi, Tevhidi gerçekleştirir adama. La ilahe illallah'ın manasını bilen yani bu dünyada yani istiyorsa günde bırakın bin tane, bir milyon kere deyip de manasını söylemezse ona hiçbir faydası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 allah Teala diyor ki, ihsan sahibi olanlara, ne demek ihsan sahibi? Tevhitte ihlas. şirk karıştırmayan diyorsunuz, ihsanın iki ayağı var. İki önemli noktası var. Bir, ihlas boyutu. Ne demek ihlas? Arkadaşlar, ibadette ibadette Allah'a yapmamak? Aracı koymamak, ortak koşmamak. İbadetten yalnızca Allah'a yapmak. İkinci ayağı, ikinci bölümü ne arkadaşlar? Bidatlerden Kaçınmaz. Zaten bunları yaparsan sen Allah'ın görür gibi ibadet ediyorsun ki bunları yapıyorsun. Bu iki önemli nokta arkadaşlar çok önemli. Bir kul, bir mümin dünyada sakınması gereken en büyük iki tehlike. Birincisi şirk, ikincisi bidat. bidat. bidat. Peygamber aleyhissalatü vesselamın her zaman okuduğu, bizim de bu derslerimizde başlarken onun sünnetine iktidaren okuduğumuz kutbeyi i Hacede zaten aleyhissalatü vesselam bu iki noktaya değdi. İhlas yani şirkten kaçmak, her yönüyle ve dindeki bidatlerden kaçmak. Diyor ki Yuhus suresi 26'da, Lillezine ahsenu, işte ihsan sahibi olan insanlara, dünyada muhsin, iyi olan insanlara, iyilikten kastımızı anladınız. Şikten ve bidatten uzak olalım. Yani yoksa namaz kılma, bidatlerden içinde ol veya namaz kıl, Allah'a ortak koş. Bidatlerle içe yaşa ama iyi insan ol. Yani insan derken arabanı ver, kullansın, komşularını evine aç.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 Çünkü Kur'an-ı Kerim en güzel şekilde nasıl teşvik eder arkadaşlar. <gülüyor> Kur'an'la. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiyle. İmam-ı Müslim'in rivayet ettiği Aleyhisselatü Aleyhisselam diyor ki: "İza dakhala ehlü'l-cenneti'l-cennete." Cennet ehli cennete girdiğinde hesap görüldü, hesap dürüldü, sırattan geçildi, cennete geldiler girdiler. "Yekulu Allahu Teala." Allah Teala der ki: "E turidu şey'en?" Azizikum sizlere vermek iste, benden istediğiniz arttırmamı istediğiniz bir şey var mı? Yani cennete girdiniz. Her şey var. İstediğin her şey tak geliyor. Huriler var, her şey var. Daha fazla bir şey ister misiniz? Kullar diyor ki, bakın peygamber aleyhisselam anlatıyor. Diyorlar ki, derler. Elem tubayyitu Yüzlerimizi beyazlatmadın, parlatmadın, yüzlerimizi ak yapmadın mı? Yani bu yeter. Yüzlerimiz parıl parıl parlıyor yanıyor. Eşekçi de panlıyor. Ne ya bunu yaptın? Elem <gülüyor> tudkhilul cenne. Biz cennete de soktun. Ve tunjilamina'n nar. Ateşten ne yaptın bizim? Çıkardın. Çıkardın. Yani tamam işte yani yeter. Her şeyi aldık elhamdülillah çocuklar. Ha lan. Düş alisetistan. Fe'er faul hijab. Allah ta'ala neyi kaldırıyor? Örtüyü. perdeyi. Ne hangi örtü bu arkadaşlar? Yüzüyle aralar. Yüzüyle mahlukatı arasında olan perde. A ne diyor Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste, hadiste yine Müslüm-ül Vaket'te hadiste? Allah'ın hicabı, örtüsü nedir? hicab en nur. Onun örtüsü nur, ışıltı, parıltı. Şayet diyor, onu açmış olsa Allah-u Teala o perdeyi ne olur? Kullarına gördüğü her noktaya kadar her şey yanar. yanar. Onun için biz Rabbimizi göremiyoruz şu anda. Nur. Harıltı. Allah Teala ne diyor arkadaşlar diyor ki Aleyhisselam hadiste sen faul Allah örtüsünü yani nurunu kaldırıyor. İnsanlar artık cennette kendisini Allah'ı görmeye mümkün kılıyorlar. Diyor ki feyanzuruna ila vecihillah. Allah'ın yüzüne bakarlar cennete Fe ma u'tu şey'en ahabb ilehim minen nazar ila rabbih. Rablerine nazar etmekten, Rablerine bakmaktan daha tatlı, daha güzel bir şey de onlara gelmemiştir. Yani. Onun gibi tatlı başka bir şey, hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar, onun için doğada dahi Yüce Rabbimizin yüzünü isteyerek dua edeceğiz. Allah Resulullah'a istersen böyle dua diyor ya. Yüzünü isteyerek senin kerim, vecihin hırmetini istiyorum senden diye. Çünkü o vecih, o, vec, o yüz, öyle bir yüz ki Allah Teala'nın yüzü, hicabı, örtüsü nur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil çıktığında soruluyor. Rabbini gördün mü? Ne diyor? perde. Perde diyor. Nur'un, nurun. O diyor nur. Yani Perde var. Enna arahu. Nasıl onu da görebilirim ki? Çünkü takat yetmiyor beşer donanım olarak onu görmeye kadir değil. Görmeye gücü Etmiyor. Ama ahirette inşallah cennete girdiği zaman kullar ki Rabbim inşallah hepimiz onlardan eyler. allah Teala gelecek diyecek ki attırmamı istediğim verme, size verme, vermeyi ist benden istediğiniz bir şey var mı? Ve kendini ne yapacak? Hicabını kaldırarak gösterecek. Şimdi ilk ayete gelelim. Kıyamet suresi 22-23 diyor ki Allah-u Teala O gün yüzler vardır ki Kıyamet gününde Nâdırah Parlar Güzeldir Parlak yüzler Dünyada öyle Kim yüzler var? Parlak Allah'ın secdeye giden Rabbini tanıyan Kim yüzler var ki? Nursuz Namaz kılan Tevhidi bilen Afrikalının yüzünü Gel Avrupalı Sarışın Bir mavi yolcu yanına koy Afrikalı daha Parlar onu yanına Niye? Çünkü imanın vermiş olduğu ne var? Parıta Allah tanıdık ki Vucuğun yanına izin Nâdırah İlâ Rabbiha nazirah. Onlar Rabbine ve ne yaparlar o yüzler? Bakarlar, nazar edenler. Şimdi arkadaşlar, nazara kelimesi, Arapçada, nazara, Türkçeye de geçmiş, nazar etmek. Ne demek nazar etmek? Bir şeye bakma. Arapçada nazara kelimesi yalın, yani tek Arapça bilenler daha yanar bunu. Yalın kullanıldığı zaman, yani kendisinden sonra ilâ, kendisinden sonra fî, başka bir şey gelmediği zaman hangi manaya da gelebiliyor? Allah. Nazara diyorsun mesela? Beklemek. beklemek. Beklemek manasına geliyor. Mesela diyor ki hani almıştık هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي ذُلَلٍ مِنَ الْغَمَمَ Onlar Rablerinin bulutlarla birlikte gelmesinden başkasına ne yapmazlar? Beklemezler. Yani nazara, yanzuru, nazar etmek Arapçalar yalın halde kullanıldığı zaman Yalın halde. Kendinden sonra harf içer, edat kullanılmadığı zaman hangi manaya da gelebiliyor? Beklemek manasına da gelebiliyor. <gülüyor> Ama bu ayette ne var? Vucuhu yevme idin nâzira ilâ rabbiha nâzira Ne var burada? İla <gülüyor> rabbiha. Rabbine ne yapar? Nazar eder. Şu altta ısmaları kapatalım. Uyumaya başladık. Yoksa keseciyi çaracağız. <gülüyor> Bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü yanı öbür gün Allah'ın kıyamette, ahirette görülmesini inkar eden bir adamdan karşı karşıya gelebilirsiniz. Memlekette çok. Böyle kafasına göre konuşan der ki kardeşim nazara, Arapçada beklemek manasına gelir. Sen bu ayeti niye şöyle tercüme etmiyorsun? O gün yüzler vardır ki parlaktır yani cennette ve Rablerini beklerler. Şey, e, Rablerini beklerler. Burada bakmak diye bir ne arkadaşlar? Onlar Rablerine bakarlar. Çünkü Arapçada nazara kelimesi ilah ile kullanıldığı zaman Bakmak. hangi manaya geliyor? Bakmak. Bakmak manasına geliyor. Yalın halde, tekil halde kullanılsaydı ne olurdu? Bek. Senin dediğin ne olur? Olabilir. Şimdi bu Arapçada biz ne diyoruz? Mesela bekle derken tekay? İntazir. İntazir. i̇ntazir. Ne demek intazir? Bek. Bekle. Kökü ne bunun? Nazar. Nazara. Yani oradan türemiş. Tamam. Bu Şüphe. inşallah ne yapacağız? Bu şekilde cevap vereceğiz. Diyor ki der bir hadise, ''Alel araiki yanzurun.'' Onlar, koltuklar, kanepeler üzerinde, ne yaparlar? Yanzurun. Ne yaparlar? Beklerler mi, bakarlar mı? Deminki kurala göre, kaideye göre, arkacar gelmedi. gelmedi. Değil mi? Geldi hocam. Nerede? ''Ala'' ile alakası yok. ''Ala erayik.'' Kalepelerin üzerinde onlar. Nereye bakıyorlar? Nereye bakıyor bunlar? Yan zorun nereye? Bakıyorlar mı? Bekliyorlar mı? Evet. Bakıyorlar Bekliyorlar. Peki bekliyorlar desek mana doğru olur mu? Olur. Olmaz. Cennette, cennette olmaz. bekleme yok. Hemen İstediğin derse hemen aralığından olacak. Yani. Gelecek. Burada ne var arkadaşlar? Arapçada hasvedilen, söylenmeyip konuşulmayıp var olduğu kabul edilen neler var? kelime var. buradakinde yan zuluna ila rabbihim yani onlar koltuklar üzerinde otururlar rablerine bakarlar mahlasa bu da beklemek olsaydı bu diğer ayetlere ters hadislere ters düşer çünkü onlar bir şey akıllarından geçer geçmez anında olacak gelecek bekleme yok tamam, tamam. o zaman bunu Hafta'ya soracağım Tamer'e soracağım hafta e. tamam. bulur korkut sen sorumsun sana zimmet diyorum da <gülüyor> tamam ya zamanı falan ben bu yalak bilmiyorum zamanı falan yok cuma günü gelecek tabi ver. Lilledir Ahsen ul İhsan sahibi olanlar dedikte benden dersin başında İhsan yani ne demek ki İhsan Şik koşmadan, fidatlardan uzak durarak Allah görürcesine nimet etmeyin. Lilledir Ahsen ul Husna İhsan sahibi olanlar, bu insanlara Husna var. Husna ne demek Husna? İyi. Hüseyin, Hasan bunlar iyi güzel demek. Güzellik var. Ne o cennet yani? Bir de ne var? onun üstünde ve ziyade ve ziyade. Fazlası. Bir de fazlası var. Nedir o fazlası? Verilecek olan, fazlası olan şey Allah'ın Allah vecihini Allah nurunu yani hicabını örtüsünü kaldırıp cennettekinden yüzüne bakması nedir bu amca? Ziyadedir. Bu tefsiri kim yapıyor? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Demek ki naklettiğimiz hadiste diyor ya, vesselam, cennet eh, ehli cennete girdiğinde dediği zaman benden daha başka bir şey istiyor musunuz? Arttırmamı istediğiniz bir şey var mı? Bu hadisten sonra onları açıklayınca Allah Teala yüzünü açar. Hemen peşinden hemen peşinden Aleyhissalatu bu ayet okuyor. Lillaziri ahsenur husna ve ziyade. İşte buradaki ziyadenin manası ne? Allah'ın ne yapması? Cennettekilere göstermesi. Tam bu ayetin tefsirini şöyle yapıyoruz. Peygamber Aleyhissalatu çünkü ziyade normalde Arapçada da Türkçe'de ne? Fazla. Zaten onlara fazla fazla verilecek cennette. Husna yani kelimenin ilk, ilk gelen kelime husna oradaki ayetteki onu ifade ediyor. Cennetteki bütün nimetler. Ziyadesi de onun? Allah'ın Allah Allah yüzüne bakma. İne lehum ma yeşâûne Kaf suresi 35. Lehum ma yeşâûne Orada cennette kullara ne vardır? Diledikleri her şey vardır. Ve ne var diyor ayette hemen? وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ Katımızda yani Allah var? Bizim katımızda bir de ne var? Mezid. Ziyade. Ne yani o ziyade? Artma demiyoruz artık onu. Teslimi yaptı peygamberden. Artık onu kalkıp sözlükteki ziyade artma var. Ne o? <gülüyor> Allah <'ın> yüzüne? Bakma. <gülüyor> <gülüyor> diyor Şeyh Hulusi Abim Teymiye. Ve hazal babu fi اللّٰهِ كَسِيرٌ Bu konuda gelen, sıfatlarla ilgili gelen ayetler Allah'ın kitabında ne diyor? Kesir. Çocuk. Çok. Men tedebberel Kur'an'a Kim Kur'an'ı ne yaparsa Tedebbur ederse. Demek tedebbur etmek arkadaşlar. İncilerse. Düşünerek, içine girerek okursa. Ya, şimdi burada sorun değil ki. Yani bizim sorunumuz ne? Bırakın düşünerek okumayı. Normal okuyoruz yani. Normal okumuyoruz. Ondan dolayı Kur'an'ı anlama konusunda neyiz? Eksiz, nakısız.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 her gün iki sayfa, üç sayfa. Tabi biz bir Türk olarak ne yapacağız? Hem Arapçası okuyacağız hem de Türkçesi. Ne anlatıyorlar? Okuyup okumaya çalışırsak. Arapçasını anlamaya çalışırsak. Böyle olan diyor adam, böyle olan kişi sonunda diyor hidayeti bulur. Allah ona doğruyu gösterir. Sapıtmaz her yönden. Tevhid konusunda kalp, tüyleri diken diken olur. Yanında bir adamın yetiş Abdülkadir Geylani dediğini duyduğunda Tamam. Ama bu yani bundan daha ağır laflar söylüyorlar. Biz, bizim bildiğimiz bunlar. Buraya derslerimize gelen arkadaşlarımız var. 15 yıl, 20 yıl falanca yerde, şu yerde, burada yerde kalmış. Hocam diyor ondan başlayıp türbeleri gezerek ne yapıyorduk diyor? Tavaf, Tavaf ediyorduk diyor. İnsanın kalbinde var arkadaşlar bu, bu lafı duyunca sarsılması lazım. Tüyleri diken diken olması lazım. Ne demek bu ya? Tavaf. Türbenin eşiğine secde etmek, kafayı koymak. Evet. Öpmek. Yani bunlar, ne var ki bunda niyetimiz değil, diye içinden çıkabilecek şeyler değil. Ama ne gerekiyor? Kur'an'ı tedebbür etmek, düşünmek gerekiyor, allah Teala Kur'an'ı tedebbür etmekle ilgili birçok ayet indirmiş. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik, niye? Anlayasınız diye. Diyor ki, ''Ve enzellâ ileyke zikrâ'' Biz sana bu Kur'an'ı indirdik, niye? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen hükümleri, indirilen şeyleri onlara anlatman, açıklamak için sana Kur'an'ı indirdik. Yani Kur'an öyle mukabelelerde, ölülerin arkasından okunan bir kitap alacaksın, ezber edeceksin. Hatmin olacak. Her ay, iki ayda bir, üç ayda bir hatim edeceksin. Rabbinin Kur'an'ını anlamaya çalışacaksın. Peygamberin yaptığı tefsirle, ashabın yaptığı tefsirle, ilim ehlinin yaptığı tefsirle. Aslında şu onu da bunları toplayacaksın. Ama sen kalkıp 1'den 8'den sonra eve girdikten sonra televizyonun kumandasını eline alıp gece yatana 12'ye kadar 4 saat, 5 saat televizyonla oturup kalkıyorsan yani sen öbür tarafta ne Rabbinin yüzüne bakarsın. Ne Rabbin sana bu nimete ne haber verir. Çünkü bunu hak etmenin neyi var arkadaşlar? Bedeli, bedeli var. Bu bedellerden bir tanesi önce tevhidini yapmak gerçekleştirmek değil anlamak ve onu hayata pratiğe geçirmek. Diyor ya Allah Teala başka bir ayette Efelle hayete teburun'l Kur'an em ala kulub'in at'ala kulubhum aqfal aqfaluh. Onlar Kur'an'ı düşünmezler mi? İyi düşünmezler mi? Yoksa onların kalplerinde ne var mı? Mühür mü var? Kilit mi var? Yani Kur'an'ı düşünüp tefekkür edemeyen adam hakkında Allah Teala ne diyor? Yoksa yani bunu yapmayan kişinin kalbinde ne var? Yoksa onun kalbinde mühür mü var? Yani Kuran okuyup okutmuşun emelim engeli ne? Hı, Kalbin. Duyun bak, sen insan düşürecek. Niye Kur'an'a yönelemiyorum? Niye okuma konusunda gevşeyim? Ya bugün birçok insan tanıyorum ben. Adam 40 yaşına işinden olmuş kasap olm olmaya çalışıyor. Bir sene içinde kasap oluyor. Buna. Bir sene içinde usta kasap oluyor adam, değil mi? Yani 40 yaşından sonra ben tanıyorum yani böyle olan insanı. İşte bakıyorsun 40 yaşından sonra tekstile giriyor, bir şeyler öğreniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince kaç yaşındasın diyorsun, 50 yaşındayım. Kaç seneden beri Kur'an biliyorsun, 30 seneden beri. Oku Fatiha'yı, yok. Yani ezberebiliyor ama kabul olmayacak bir şekilde ezberebiliyor. Yanlış ezberlemiş, düzeltmemiş. Bunlar neden kaynaklanıyor? Kalpte ne var arkadaşlar? Mühür var yani da, bunun açıklaması bu. Allah kalbi mühürlemiş ki Kur'an'a doğru bir heyecan yok yani, yöneliş yok. Kalbin mühürü kalktığı zaman insan zaten kendini onu hissedecek. O mühür kalktığı zaman okuyacak. 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa bırakmak istemeyecek. O yüzden inşallah Rabbim kalplerimizdeki mühürü ne yapsın varsa eğer bu manada tedebbür etmemize engel olan bir mühür varsa onu okumaya engel olan bir mühür varsa onu inşallah açsın, onu anlamayı bize nasip etsin. Şeyhülislam da diyor ki من تدبرا taliben lil لِلْهَدِّي مِنْهُ لِلْهُدَى مِنْهُ Hidayeti arayarak onu tedebbür ederse birisi düşünürse Tebeyyene lehu. Ona ne olur? Tebeyyene lehu. Ha tarikul hak. Hak yol. O kişiye, Kur'an'ı düşünen, okuyan kişiye hak yoluna ne olur? Açılır. Açılır. Apaçık bir şekilde önünde belirir. Bu yüzden inşallah e, bu desteklerden sonra Kur'an'a olan üniversitimiz daha da artmalı. İnşallah okumayı bilmeyenler okumayı öğrenmeli. İnşallah biz burada Kur'an yönelik bir ders yapacağız haftada bir gün. Programlarımızı düzenleyeceğiz. Herkes burada ne yapacak? Davaz surelerinden başlayarak, ezberleyerek hem bize burada dinletecek, böyle haftada bir gün ders yapmayı çalışıyoruz. Tabi gelmek isteyenler, tanımlarından izlenenler, gelin yani. <gülüyor> yani belli bir süre bunu inşallah yaparız. Diyecekleriz bu kadar. Subhaneke Allah'u'ma ve hamdik eşhedü en la ilaha ilahe ente estağfirullah tuğrul eylek sallallahu aleyhi ve selleme ve hâreke alâ abdüke ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hocam neyse. Bu allah Teala'nın yani yüzünü görenlerden, yani bu cehennemden cehennemden çıkıp da cennete gelenlerde, tabi Allah falan onlara yani kendi dilemesiyle Gösterse gösterecek tabi yani cennete girdi cuma günü munaqitlilerse yani cehennemden döner. Evet. Tabi herkese, yani, bütün müminler. Hatta arasan meydanında bazıları diyor ki kafirler daha iyi Rabbine ne olacak, görecek. Ama kafirlerin görmesine ne olacak? Azap olacak onlara. Çünkü ne, ne diyor Allah sana?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 Sabah e, zikirleriyle yapmamız gereken. Yap. 30 saatte... Yapılır. Namaz kılmak <gülüyor> yasak. Zikirleriye paylaşın sabah zikirleri. Tamam. Hölte abi nasılsın? İyisin Hicani. İyisin. Nasıl? Hayata alışabildin mi? Hacı atma. Hacı atma.